Cenabı ı Hakk'ın rahmeti, bereketi, selamı, saadeti, maddi ve manevi rızıkları, maddi ve manevi berekatı sizlerin, bizlerin, bizi dinleyenlerin hatta gönlü bizimle beraber olanların üzerine olsun efendim. Cenab-ı Hakk'a hamdü sena olsun ki bizlere şu dakikalarda, şu saatlerde inşallah öyle ümit ediyoruz, kendi rızasını kazanabileceğimiz, fırsatı ihsan etti. Rızasına erdirdiği kullarından ve razı olduğu habibim dediği Abduhu diyerek ismiyle ismini beraber ilan ettiği Hazreti Fahri Alem'den bahsedebiliyoruz. Muhabbet bağımızı onunla tazeliyoruz. Şu muhabbetimizden eğer makbul bir muhabbet değilse hala o razı olunan hal üzerimizde değilse bile, Cenab-ı Hak inşallah şu muhabbetimizi, razı olduğu muhabbetlermiş gibi kabul eylesin, muhabbetlerimizi, razı olduğu muhabbetler derecesine yükseltsin, ilhak eylesin. Ve bu sayede, ruhaniyet-i Resulullah'ı da, bizden hoşudur, razı eylesin, hem dünyada, hem ahirette, Allah Resulünün sohbetiyle onun muhabbetiyle bizleri dilşad eylesin. iki cihanda azizeylesin. eylesin. Efendim muhabbet bağı programımıza, sohbetimize kaldığımız yerden devam etmeye gayret edeceğiz. Hatırlarsanız Beni Mustalik gazası, Mustalik oğullarıyla yapılan gazanın yani savaşın e, neticesinde bir müddet Medine'ye gelmeden konaklama o civarda bulunma bahsi vardı ve bu bahis devam ederken biliyorsunuz münafıkların reisi olan Allah kötü şeylere reis olmaktan bizleri muhafaza eylesin. İnsan kötülüğe tabi olabilir. Olmaması lazım ama sürçebilir tabi olabilir. Fakat kötülüğün başını çekmek o katlanarak Gelen bir beladır, musibettir. Allah böyle olmaktan bizleri muhafaza eylesin. Muhafaza eylesin diyoruz. Çünkü çoğu zaman insan kötülüğün başı olduğunu bilemeyedebilir. Allah hem böyle gafletten, hem böyle riyasetten, başı çekmekten bizleri muhafaza eylesin. Çünkü gafurdur Cenab-ı Hak, rahimdir. İnsan adeta, böyle kötü işlere baş olduğu zaman, Allah'ın gafur ve rahim sıfatını istemiyorum dercesine bir hale bürünür. Veyahut, Dalalete düşürdüğü insanlar çok olduğu için, insanları dalalete düşürmeye vesile olduğu için, Sıradan bir af, Herhangi bir tövbe, O insanın üzerindeki belayı, musibeti ve azabı bazen kaldırmaya yetmez. İşte Cenab-ı Hak hem böylesi gafletten, hem böylesi kötülüklere imam olmaktan, önder olmaktan bizleri muhafaza eylesin. Dedikten sonra münafıkların başı e, ne demişti Abdullah bin Übey? iki cihan serveri efendimizi hakaret ederek işte aziz olan kişi en sonunda zelil olanı Medine'den sürmedikçe bu iş olmaz manasına gelen daha doğrusu manasıca ifadesi. Olan sözleri Sarf etmişti Yani iki cihan serveri efendimize Adeta ne demişti Yani izzet ve şeref bana Aittir Dolayısıyla zillette Haşa Resullaha Aittir dışarıdan geldiler Medine'ye yerleştiler Şöyle şöyle yaptılar diyecek şekilde Artık azgınlığını Göstermişti Bununla beraber işte tam bu Aralarda kalmıştık hatta İki cihan serberi sallallahu aleyhi ve sellemin Abdullah bin Übey'in yaptıkları efendim e, hadiselerden dolayı e, onu dahi neredeyse affedecek bu yaptığı edepsizliğe karşı yine Re'fet'le mu muamele edecek bir tavırda görmüştük. Bu şekilde anlatmaya gayret etmiştik. Evet işte tam bu arada Abdullah bin Übey'in e, oğluyla olan bu konuşma sırasında oğluyla olan hadisesini zikir meyanında konumuz kalmıştı. İsterseniz hem metinden biraz okuyarak e, hadiseler nasıl gelişti onu biraz sizlerle beraber mütala edelim. Tam şurada kalmıştık. İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Üseyd bin Hudayr'la Medine'nin ensarından olan zatla Abdullah bin Übey'in bu sözleri hususunda tekrar bir mütalaa yapmıştı, konuşmuştu. Ve onun üzerine Üseyd bin Hudayır'da da Ya Resulallah işte bu cahillik Medine'de reis olma derdindeydi. Patavatsızca konuşuyor. Halbuki sen onu bir işaretinle Medine'nin dışına sürersin. İnsanlık tarihinden silersin. Hem maddi olarak bu kuvvete sahipsin, hem de Allah tarafından teyit edilen bir zatsın. Sen onu bırak ya Resulallah cahil bir insandır diyerek Resulullah Efendimiz zin ashabı da Allah Resulü'nün olgunluğu efendim mesabesinde veya daha doğrusu Allah Resulü'nün istediği olgunluk derecesinde olduklarını ne yapmışlardı bu sözlerle göstermişlerdi fakat tabi ortada halledilmesi gereken bir mesele var çünkü asabı kiramın ileri gelenleri Abdullah bin Übey'in yaptığı bu aleni terbiyesizlik karşısında farklı farklı tekliflerde bulunmuş yani bizim vurmamızı istemiyorsan başkası vursun bir karışıklık çıkacak diyorsan ya Resulallah karışıklık çıkartmayacak birisine vurdurtalım ama bu iş artık temizlensin bunun herhangi bir kafirden farkı yok, her zaman nifak yapıyor ve birbirimize kırdırmaya kalkıyor bizleri diyerek ikazları da vardı. Dolayısıyla bu meselenin hall hall olması, bir şekilde halledilmesi icap ediyordu. İşte Abdullah bin Übey nifakın reisliğini yaparken oğlu Abdullah ise İslam'ı çok iyi idrak eden tam bir mümindi. Yani Abdullah bin übeyn Abdullah isminde bir oğlu var. Hiç alakası yok derler ya hani bazen bakarsın adam hiç ne namazla ne Kur'an'la ne şeyle helalle haramla işi vardır. Öte yandan bakarsınız evlatlarına çocuklarına çoluklarına gayet mütedeyindirler helal haramını bilirler. Namaz vakti kaçacak diye kalbe titrer. Hani böylesi durumlar için ne deriz ya hiç benzemiyor babasına deriz. Bunun akside olabilir Allah muhafaza eylesin. Dolayısıyla Abdullah bin Übey'in oğlu Abdullah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelerek dedi ki Ya Resulallah Babamla aranızda geçen hadiseyi işittim Onu öldürmek istediğinizi Haber aldım Yani bunu tabi iki cihan serveri Efendimiz öldürmek istiyor Diye düşünmemek lazım Demin anlattığım çerçevede gelişiyor iş Hani iki cihan serveri Efendimiz'e Ya Resulallah biz bunu artık her bir kafir bize kılıcını çekmiş Bize öldürmek üzere hamle yapmış Ha bu sözleri söylemiş Hiçbir farkı yok Müsaade buyurun yapalım Denildiği vakit iki cihan serveri Efendimiz bu istişareyi dinliyor Fakat cevap vermiyor Cevap vermeye işlerinden dolayı Hayır kesinlikle Yapmayın gibi bir Fikir beyan etmemelerinden dolayı Ashab arasında Ya Resulullah Bunu dile getiremiyor ama o da buna taraftar şeklinde tefsir edenler oluyor. İşte oğlu Abdullah da buna dayanarak diyor ki, Ya Resulallah, işittim ben, sen böyle bir arzu içerisindeymişsin. Eğer bu işi yapacaksanız, bana yaptırın. Belki anlatamadın diye tekrarlayayım. Abdullah bin Übey denilen münafıkların başı, ve fevkalade münafıklığı herkes tarafından bilinen bu azgın kişinin oğlu bizzat peygamber efendimize gelerek diyor ki ya Resulallah böyle bir kanaatiniz varsa böyle bir isteğiniz varsa bu işi bana tevdi kılın şu anda gidip başını keserim sizin huzuru şerifinize getiririm bütün hazretçiler bilirler ki babama pek ziyade muhabbetim vardır Hani ben bunu babamı sevmediğim için değil. Hani bizim de kendi aramızda bir geçimsizliğimiz var. Ben hiç kendisini sevmem. O yüzden bu düşmanlıkla gittim de kafasını kestim diye kimse düşünmez. Neden? Kabilemiz olan Hazretliler çok iyi bilirler ki benim babama karşı muhabbetim vardır. Saygım vardır. Aleni olarak hiçbir zaman veya Münferi'den, Beraberken hiçbir şekilde kendisine karşı edepsizlik, terbiyesizlik yapmamışımdır. Onun öldürülmesine karar verir de başkasına yaptırırsanız, ihtimal ki o adama karşı nefsimde bir düşmanlık meydana gelir. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den sanki bir ganimet malını istermişcesine öyle bir tatlı dille anlatıyor ki, ben babamı severim, emir verirseniz bu işi yaparım. Şimdi ben babamı sevdiğim için hazretçiler bunun benim sadece bir öfkemden kaynaklanan durum olmadığını bilirler. Böyle olduğu gibi başka birisi de babamı öldürmeye kalkarsa benim babama duyduğum muhabbet galebe çalar ve ben de bunun hesabını almak üzere o mümine karşı buğz ederim belki onu öldürürüm diyor. E bu durumda da ben bir mümin olarak bir mümini öldürmeye kalkarım. Bu durumda da yine kafir olarak cehennemi boylarım. Yani ya Resulallah müsaade et babamın yaptığı bu ihaneti bu suikastı ben kendi ellerimle cezalandırayım. Ki başkası öldürdüğünde ben onu da öldürmek gibi bir derde bir belaya maruz kalmayayım diyerek Resulullah Efendimiz'e teklifte bulundu hakikaten yani bunu hangi açıdan bakarsanız bakın neticede sizi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e karşı tam bir teslimiyet bir muhabbet ve imanla ancak izah edebilirsiniz Resul-i Ekrem ne dedi ne buyurdular bu kahraman sahabiyi şöyle teselli etti, Ey Abdullah, babanı öldürmeyi istemedim, hiç kimseyi de onu öldürmekle vazifelendirmedim, aramızda yaşadıkça ona iyi davranınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin verdiği cevap bu, ben kimseye böyle bir emir vermedim, hiç kimseye vazife vermedim, Artık aramızda bulunduğu müddetçe ona iyi davranacağız. Fakat tabi ne kadar olsa Hz. Abdullah bu sözleri işitse de bir şekilde babasına karşı bir e, tavır uygulamaktan, tatbik etmekten uzak durmayacaktır. İşte İslam ordusu Medine'ye yaklaştığı sırada Akik denilen vadide Hz. Abdullah Atından indi, babası Abdullah bin Übey'in önünü kesti. Devesini çöktürdü ve, İzzet ve kuvvetin Allah'a ve Resulüne ait olduğunu söylemedikçe, Seni asla bırakmayacağım dedi. Hani devesinin önünü kesti, yularından tuttu, ıhtırdı, aşağı indirdi, diz çöktürdü. Ve ondan sonra dedi ki babasına, Allah ve Resulüne ait olduğunu söylemezsen İzzet ve şerefin Şeref, izzet ve kuvvet onlara aittir diye Mümin olduğunun şehadeti olan Ve alameti olan sözleri sarf etmedikçe Seni buradan bırakmayacağım Babası şaşırdı Baş münafık bu sözleri hiddetli hiddetli söyleyen Oğlu Abdullah olduğunu görünce iyice şaşırmıştı Nasıl yapıyordu bunu diye belki o an bir afalladı, iman etmiş gibi görünen münafık elbette gerçek bir imanın insana neler yaptırabileceğini fark edemiyordu fark zaten münafık olmaz nasıl münafıklar namaza bir anlam veremezler yani niye namaz olsun ki bu kadar insan niye bu eğilsin kalksın yerlerde sürünsün ki İşte niye hacca gitsinler efendim yani bu kadar insan toplansın da o kadar insan arasında sıcak var, binlemle var. Elin arabın binlenmesin yerine gitsin ki. Efendim niye açlık çeksin ki? Allah bir sürü nimet yaratmış, yesinler, içsinler. Niye zekat versin ki? Kendi alın teriyle kazanacak. Sonra hiç kazanmayan bir insana çıkartacak, verecek. Başka türlü yardım dernekleri yaparız, sanat faaliyetleri yaparız. Hani nasıl münafıklara Allah'ın emirleri hoş gelmiyor? Bir şekilde onlardan ikrah duyuyorlar. Münafıklığın alametidir bu. Mesela namaza kalkmak hususunda bir münafık kişiye namaza mı kalkarsın yoksa şu dağ var bak karşıda bir dağ duruyor. Karşında bir tepe. Al şu eline kazmayı ya namazı şu dört tekatı güzelce kır ya da kalk şu dağı kazmayla oya oya un ufak ederek dümdüz hale getir. Münafığa bu namaz fiili o kadar zor gelirmiş ki. Hele ver şu kazmayı da şu tepeyi belki düzlerim dermiş. Münafık ikra ediyor. İmanın alameti olan fiillere karşı buğz ediyor. Neden? İmanın hakikatini anlamadığı için. O fiili değil, o harekatı değil, o harekatın niyetindeki imanı ve teslimiyeti anlayamadığı için kişi münafık derekesine düşüyor. He, Demek ki kıymetli dinleyenler, Sadece münafık dediğimiz insanlar, İslam'ın aleyhine bulunan, efendim Allah ve Resulü hakaret eden insanlar değil, İnsan ibadet taattan lezzet alamıyor. Onları kerih çirkin görüyor. Allah'ın men ettiği şeyleri güzel görme hali başlıyorsa, o kişi de bir nifak, bir münafıklık kokusu var demektir. Hemen kendisini toparlamaya ve imanın hakikatini, imanın muhabbetini e, anlamak ve kazanmak üzere harekete geçmeye çalışması icap ediyor. Evet, bunu da böylece hatırlatalım. İşte bunu anlayamayan, idrak edemeyen, Allah ve Resul uğruna izzet ve şeref hususunda, hiç kimsenin kınamasından çekinmeyen ve hiç kimseden korkmayan bir iman abidesi olan, oğlunu karşısında gördüğünde Abdullah bin Übey demek sen bu kadar insanlar arasında beni Medine'ye sokmayacaksın ha öyle mi? diyerek hala gurur, kibir ve etrafa mahcubiyeti düşünmekle meşgul. Münafık öyledir. Cemiyetteki itibarını düşünür, mümin de düşünür ama arada fark vardır. Mümin cemiyetteki itibarını Allah'ın kendisine verdiği iman şerefi ayaklar altına alınmasın ve iman hakikatleri kendisinden gözükürken kendi fiiliyle onları berbat etmesin diye cemiyetteki itibarını düşünür. Fakat münafık kişi bunlardan uzaktır. Münafık sadece cemiyetteki itibarını düşünür. Arada fark vardır. O cemiyetteki itibarını düşünmek bir tanesinde iman alameti bir diğerinde ise egosunu tatmin yani kısaca kendini düşünmekten ibarettir. Şimdi ben böyle olacağım he beni sen Medine'ye sokmayacaksın bu kadar insanın arasında. Deyince Hz. Abdullah hiç tereddütsüz evet bugün insanlar arasında en aziz kimdir en zelil kimdir? sana öğretmeden seni asla bırakmayacağım hatta izzet ve şerefin Allah'a ve Resulüne ait olduğunu burada itiraf ve ikrar etmezsen inan ki boynunu bile vururum senin diyerek meselenin ciddiyetini babasına iyice göstermiş oldu baş münafık Abdullah bin Übey bu sözleri duyunca mecburen ben şehadet ederim ki izzet ve kuvvet Allah'a, Resulüne ve müminlere aittir diyerek aynı zamanda bir ayet maalidir bu. Cenab-ı Hakk'ın tasdikini mecburen diliyle söyledi. Ahirette rezil olmayı düşünerek değil, dünyada rezil olacağını düşünerek ikrar etti. Evet, bu şekilde oğlu Abdullah babasını bir şekilde hizaya getirmiş oldu. Hadiseyi duyan resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hz. Abdullah'a Allah seni Resulünden ve müminlerinden dolayı hayırla mükafatlandırsın diyerek Resulullah Efendimizin duasına mazhar oldu Hz. Abdullah iki cihan serveri Efendimiz onu bu dua ile taltif etti tahsin eyledi. Efendim Allah'ın rahmeti, bereketi, selamı tekrar siz kıymetli dinleyenlerimizin ve cümle müminlerin üzerine olsun diyerek Muhabbet Bağı'nın ikinci bölümünü de yine sizlerle inşallah paylaşalım Sohbetimize devam edelim Abdullah bin Übey'in oğlu Hazreti Abdullah radıyallahu an işte babasına bu şekilde muamele yaparak Resulullah Efendimiz'e tam bir teslimiyetle tabi olduğunu ve imanın hakikatine nasıl nüfuz ettiğini, nasıl imanın hakikatinin kendi kalbinde mekan tuttuğunu görmüş olduk. Eh böyle bir imanın muhakkak ki yar ve yardımcısı hiç ayrılmayanı Allah ve Resulüdür. Allah bizlere her türlü nifakımıza karşı durmayı nasip eylesin. Biliyorsunuz biz muhabbet bağında sadece tarihi hadiseleri değerlendirmekle kalmıyoruz. Şimdi gelin bir de şu açıdan bakalım. Demin dedik ya münafıklık sadece dışarıda olan değil. İçimizde de nifak var. Münafıklık var. Biz kendi nefsimize, kendi Abdullah bin Übey'imize kafa tutalım. Daha sonra imanın lezzetini almış olsak, ve nefsimiz daha evvel var olmuş olsa da o kalbimizdeki iman bu nefse galebe çalsın. Ve desin ki ey sen ben senin vücudundan vücut buldum. Şu anda sana kudretim bile belki başlangıç olarak bu dünya hayatında en önce nefis olarak senden gözüktü. Fakat ben inanmış bir kalbim. Sen ben birbirimize nispet edildiğimizde ben bir kalp çocuğuyum kalbim sen belki bir baba olabilirsin daha evvel gelmiş olabilirsin ey münafık nefsim sen şunu anla ki inat etmekten vazgeç ve şunu iyice idrak et ki ben şanın, şerefin, izzetin Allah'a ve Resulüne tabi olmakla olduğunu ve şanın ve şerefin onlara ait olduğunu kabul etmekteyim bu hususta seni harcamaktan seni sarf etmekten, senin manen boynunu vurmaktan asla ve asla geri durmam. Her türlü şekilde bunu, her türlü ortamda, mekanda, zamanda ispat ederim diyerek bir kafa tutuş, bir kafa tutma, adeta nefsin Allah'a ve Resulüne karşı isyanına karşılık olarak nefse karşı bir muharebe, bir harp sahası açma hali olursa. Eğer cümle uzun olduysa kusuruma bakmayın. Ne olur? İşte böyle bir imanın sahibi, duacısı, muhafızı Allah ve Resulüdür. Abdullah bin Übey ile Hazreti Abdullah radıyallahu an arasındaki bu mücadeleyi bizler böyle de anlayabiliriz. Birisi Abdullah'tır. Hakikatte Allah'ın kulu olduğunu bilmeyen Abdullah bin Übey'dir. O da Allah'ın kuludur ama hakikati bilmez. Ötekisi de ismi de Hazreti Abdullah'dır. Allah'a kulluğunu idrak eden bir Abdullah'dır. İki isim arasındaki benzerlik ve hadisenin ceryan ediş tarzında nefsimizle kalbimiz arasındaki benzerlik dikkat çekicidir. Ey muhabbet bağı yolcuları ve dinleyenleri! Okuduğumuz şeyleri sadece tarih sayfalarında kalan hadiseler olarak değerlendirmeyelim. Değerlendirmeyelim de, biz de böyle iman sahibi olarak, şu anda da Resulullah'ın duasına, nazarına mazhar olalım diyoruz. Bendenize göre konuşma bitmiştir. Bendenize göre, bu akşam konuşulacak konu tamamlanmıştır. Ama, biz bir yandan da müfredatımızı takip edelim. Medine'ye böylece giriliyor. Hizaya geliniyor. Medine'ye girerken Medine'nin dışında münafığın, devesinin diz çöktürülerek, böyle bir söz alınması, bize ayrıca neyi işaret ediyor? İnsan ne kadar nifakla dolu olsa da, artık Allah ve Resulünün haremine girdiği zaman, bunları bir daha bir kontrol edip, bir daha bir eksiğine artısını fark ederek, en azından gideceği yere uygun bir hale gelerek, İçeriye girmesi lazım Münafıklar Abdullah bin Übey'in başını çektiği münafıklar Neticede Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ordusuna karışmış oldukları halde Medine'ye varıyorlar Biliyorsunuz daha evvel Abdullah bin Übey'in söylediği sözler e, Nasıl intikal etmişti Allah Resulüne Vahide de bildirilebilirdi, başka şekilde de gelebilirdi. Fakat, bu hadiseyi ilk duyuran, Zeyd bin Erkam, radıyallahu anh'tı. Hatta kavmi, Medine'li olan bazı kişiler, sen Medine'de kendi reisin gibi olabilecek bir adam hakkında, ileri geri konuştun. Olur mu böyle şey, yakışık alıyor mu diyerek, e, sözlere de maruz kalmıştı. Fakat o duyduğunu doğru şekilde, Resulullah Efendimiz'e aktarmıştı. Çünkü, bu, ne Mekkeli ne Medineli Ne Acem ne Efendim Arap Bunlar önemli değildir Allah Resulüne Allah'a ve Resulüne iman önemlidir Bunu çok iyi bildiği için Zeyd bin Erkam Resulullah Efendimizin muhabbetini kaybetmektense Gerekirse Dostlarının akrabalarının Muhabbetini kaybetmeyi Göze almıştı hatta bunu görmemişti bile Dolayısıyla Dolayısıyla bütün bu olup bitenlerden sonra baş münafık Abdullah bin Übey bin Selül ile diğer münafıklar hakkında işte tam bu esnada Medine'ye girildiği sırada sure nazil oldu. Ayetler indi hatta biliyorsunuz münafıkun suresi isminde müstakil bir Kur'an-ı Kerim'de sure vardır münafıklar hakkında sure vardır. Bu surede münafıkların böyle sözler söylediklerini, münafıkların nasıl bir durumda olduklarını Cenab-ı Hak hiçbir şüphe kalmayacak şekilde ayan ve beyan halde ayatı beyinatında işaret etti, bildirdi. Şöyle bir mealinden hatırlayalım. Ne buyuruyor Cenab-ı Hak bu surede? Münafıklar sana geldikleri zaman Şehadet ederiz ki sen muhakkak ve mutlak Allah'ın peygamberisin dediler. Allah da bilir ki sen elbette ve elbette onun peygamberisin. Fakat Allah o münafıkların hiç şüphesiz yalancılar olduğunu da biliyor. Sana geliyorlar sen Allah'ın Resulüsün diye şehadet ediyorlar ama onların şehadeti bu değil. Onlar bir şekilde buna şahit olduklarını söylüyorlar ama, evet bu söz doğru. Gerçekten de sen Allah'ın Resulüsün. Fakat onlar yalancı. Yani onların şehadet etme şekillerinde nifak var. Yalancılık onlara ait. Tamamen yalancıdır, münafıklar demiyor. Dikkat ederseniz ayeti kerimede. Münafıklar yalancıdır ama, bu söz doğru. Bu sözü söylemeleri, söyleyiş şekillerinden dolayı yalancılıktır. Yoksa söylenilen söz doğrudur. Aman kıymetli dinleyenler. Bunlar ne kadar acayip, ne kadar insanı ikaz eden sözlerdir. Demek ki biz eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh" derken kalbimizde o muhabbeti hissetmemiz icap ediyor. Ve elhamdülillah da hissediyoruz. Fakat bunun mütesel silen Adeta suyun üstüne durgun bir suya atılmış bir taşın çıkarttığı haleler gibi veya birbirine bağlı olan zincirler gibi devam eden bir şey var, şekli var. Bazı insan bu şehadetinde zevki alır da Allah muhafaza namazında almayabilir. Bazı insan namazında alır da başka türlü Allah'ın emrettiği fiillerde bu işleri çirkin görebilir. İşte o bulunduğu çerçeveye göre hala nifak kokusu almaktadır, hala münafık olma tehlikesi vardır, hala imanın tam zevkini alamamıştır. Kıymetli dinleyenler, imanın alametleri vardır, imanın şartları vardır, bir de imanın insan kalbindeki alametleri vardır. İmanın şartlarını iki cihan serveri Efendimiz, amentü billahi olarak zikredilen şekliyle, Bizlere beyan ediyor Allah'a iman etti, etmek e, efendim Meleklerine kitaplarına peygamberlerine iman etmek gibi Altı maddede bunlar e, özetlenmiş Allah Resulü tarafından Cebrail aleyhisselam ve Cenab-ı Hakk'ın izniyle inayetiyle e, ile ne yapmıştır beyan edilmiştir Fakat bir de iman alameti vardır Allah'ın ayetleri okunduğunda onlardan hoşlanmak edep göstermek, Allah'ın emrettiği ibadet taata muhabbetle gitmek, işte bunlar imanın ayrıca alametleridir. Kalpteki alametleridir. Bu bahis uzar. Fakat ben deniz şunu anlatmak istiyorum. Efendim biz alenen Allah ve Resulüne karşı değiliz ki, biz münafık değiliz. Nereden çıkartıyorsunuz böyle şeyi dememeli. Unutmayınız ki, ashab-ı kiram dahi, peygamber efendimizin cennette müjdelediği insanlar dahi, Münafıklıktan, nifak korkusundan Allah'a sığınmışlardır. İşte insan bu kontrolü yapmalı. Zaten bir insan imanın tam muhabbetini hissediyorsa ondan gözükecek alametler, ondan zuhur edecek marifetler de ortadadır. Şunu sormak lazım. Hani Nasrettin Hoca'nın bir hikayesi var ya, kediciyeri yedi dediğinde hanımına ne demiş? kediyi tarttıktan sonra, yahu hanım demiş, kedi zaten iki okka geliyor, benim getirdiğim ciğer de iki okkaydı, eğer bu kedi bu ciğeri yediyse, efendime söyleyeyim, e şimdi tartıyorum iki okka, ciğer iki okka, ciğer buradaysa kedi nerede, kedi buradaysa ciğer nerede, imanın kamilse alameti nerede, böyle böyle olmaması lazımdı, Teslimiyetin nerede? Alameti olan ibadetler nerede? Diye şöyle bir sorguya başlarsak kendi nefsimizde, başkasının sormasına hacet yok. Şu teraziye, şu kantara şöyle bir imanımızı daha ilahi mizana konulmadan şöyle bir tartarsak, Nasreddin Hoca'nın işin içinden çıkamadığı gibi veya karşıdaki yalan beyanatta bulunanı, ikaz, edîş şekli gibi şöyle bir soru sormak icap ediyor. İmanı kamil buradaysa biz neredeyiz? Ha biz buradaysak imanı kamil nerede? Evet. Peki hoca devam et. Sen daha fazla mevzuyu uzatma diyenleriniz vardır. Biz münafıklar hakkındaki ayetleri okumakta devam edelim. Onlar yeminlerini bir kalkan edindiler ve Allah'ın yolundan saptırdılar hakikat onların yaptıkları şeyler ne kötüdür yani onlar yeminlerini biz böyle yapmayız vallahi yapmayız billahi tallahi yapmayız şöyle olsun ki böyle olsun ki biz şöyle müslümanız yahu bizde müslümanız falan diye söylüyorlar ama bunu ne yaptılar kalkan olarak kullandılar neye kalkan Allah yolunda gidenleri saptırmak için gerçekten inanan insanları aldatmak için Efendim siz müminsiniz ama biz de şeytana tabiiz. Biz sizin yolunuzu tutmuyoruz. Gelin biraz da bu tarafa bakın diyemiyorlar. Müminlerin imanı var. Ne yapıyorlar? Yahu biz de müminiz. Biz de efendim hacı hoca bilmem nesiyiz. Bizim de kendimize göre bir imanımız var. Şuyumuz var diyerek yeminleri söylüyorlar. Sonradan da başka başka yollara saptırmaya kalkıyorlar. Hakikat ne peki? Hakikat Onların yaptığı şeylerin kötülüğüdür. Cenab-ı Hak böyle buyuruyor. Bu kötü amelleri şundandır. Çünkü onlar zahiren iman ettiler, Fakat sonra kalpleriyle kafir oldular. Bu yüzden kalplerinin üstüne küfür mührü basıldı. Onlar kafir olmayı istediklerinden dolayı, Allah da onların isteklerine göre mührü kalplerine vuruverdi. Onun için onlar, imanın hakikatini anlayamazlar onları gördüğün zaman gövdeleri kalıpları kıyafetleri belki hoşuna gider eğer söylerlerse sözlerini de dinlersin yani ağızlarında çok laf yaparlar Oo, neler söylerler neler söylerler İnanmış mı yoksa dersin veya böyle kelimeleri nerede buluyor dersin fakat hak yoluna davet için kullanmazlar bu hitabetlerini Ayet-i Kerime'de devamla buyuruyor ki Halbuki onlar giydirilmiş kocaman odunlar gibidir Her gürültüyü kendi aleyhlerinde sanırlar Asıl düşman onlardır O halde onlardan sakın Allah onların canını çıkartsın Gebersinler Nasıl olup da haktan döndürülüyorlar yani on, onlar öyle zulümler yapıyor ki kalıpları endamları şey bir tane gürültü kopsun hiç alakalar olmazsa onlarla alakası olmasa bile kendileri hain oldukları için Vay efendim siz bizi katledeceksiniz vay efendim başımıza şunlar mı gelecek bizim için düzen mi kuruyorsunuz bize şöyle baskım yapmak istiyorsunuz 10 sene sonra bizim keseceksiniz 5 sene sonra bizi mi öldüreceksiniz diye yaygarayı koparırlar neden yaparlar bunu? O kadar korkaklardır ki imansızlıktan dolayı kendileriyle alakası olmayan bir gürültü çıksa he galiba bizim üzerimize hücum edecekler diye korkuya kapılırlar. Canları çıksın diyor ayeti kerimede. Allah onları zelil bir şekilde öldürsün diyerek Allah bizzat münafıkları lanetliyor. Bu surenin daha sonraki ayetlerinde Abdullah bin Übey'in sarf ettiği sözlerden de bahis vardır. Hani diyordu ya kendisine göre ben aziz olan o zelil olanı Medine'den çıkartacağım falan diye işte Cenab-ı Hak ayeti kerimelerinde bu hadise de işaret etmiştir. Hatta onlar eğer Medine'ye dönersek andolsun en şerefli ve kuvvetli olanımız Orada en hakir ve zayıf olanı muhakkak çıkaracaktır diyorlardı. Halbuki şeref, kuvvet, galibiyet Allah'ındır, peygamberinindir, müminlerindir. Fakat münafıklar bunu bilmezler diyerek Cenab-ı Hak münafıkların yaptıkları halleri, bulundukları halleri, sarf ettikleri sözleri beyan etmiş oluyor. Bunun üzerine güzel bir latife var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadiseyi ilk defa kendisine getiren Zeyd bin Erkam'ı huzuruna davet ediyor. Hani hatırlarsanız ya Zeyd Abdullah bin Übey'in yaptığı terbiyesizlikten dolayı onun sevimsizliğinden dolayı sakın söylediği sözü yanlış olma, anlamayasın sakın sen öyle bir söz duymuş olmayasın diyerek onu birkaç kere ikaz ederek beyanatını doğrulamayı ve sözlerini dikkatlice nakletmeyi tavsiye buyurmuştu. Ee, bunun üzerine de Hz. Zeyd bin Erkam'da ya Resulallah böyle duydum diyerek de söylediği sözü yine hiç değiştirmeden Peygamber Efendimiz'e nakletmişti. İşte bu ayetler nazil olup münafıkların yalancıların ta kendileri oldukları haber verilince 2. cihan Serveri Efendimiz Hz. Zeyd bin Erkam'ı huzuruna çağırdı. Kulağından tuttu ve dedi ki işte Allah yolunda kulağıyla vazifesini yerine getirmiş olan genç budur buyurdu. Sonra da ey Zeyd Allah seni tasdik etti diyerek işte Allah'a ve Resulüne tabi olan ashabının derecesini böylece mübarek ağızlarından femis adetlerinden ilan buyurdular. Dolayısıyla Hazreti Zeyd bin Erkam, Cenabı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ayrıca hususi iltifatına mazhar olmuştur. Allah Teala da onu tasdik etmiştir. Hem bu tasdik, hem de Allah Resulü'nün onu tasdikıyla e, şereflenen güzide sahabilerdendir. Cenab-ı Hak şefaatlerine nail eylesin. İnşallah bizleri de dinledikleriyle kulağıyla Allah yolunun sadık kullarından olmayı Cenab-ı Hak bizlere nasip eylesin efendim 3. bölümde inşallah tekrar sizlerle beraber olmayı ümit ediyoruz burada iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Cüveyriye annemizde izdivacı mevzu histir. ölmez sağ kalırsak Devam edeceğiz. Selametle. Biliyorsunuz Hazreti Cüveyriye iki Cihan Serveri Efendimizin Eşlerinden Arzu ederseniz hemen Üçüncü bölümde hiç olmazsa bu mevzuu Tamamlamak için hemen başlayalım. Hazreti Cüveyriye Beni Mustalik kabilesi Reisi Haris bin Ebi Dırar'ın kızı İlk önce Haris bin Ebi İki Cihan Serveri Efendimizin üzerine gitmek, işte Medine'ye ansızın bir baskın yapmak üzere hareket eden, e, Mustalik kabilesinin reisiydi. Daha evvel de mevzu olmuştu. Müreisi gazasında alınan esirlerden biri de oydu. Bu Müreisi gazası da deniliyor biliyorsunuz bu kazaya. Esirler arasında Mustalik kabilesi reisi Haris bin Ebi kızı, Cüveydiye annemizde var. Kocası Müsafi bin Saffan Peygamberimizin amansız düşmanlarından biriydi. Hatta öldürüldünce Hazreti Cüveydiye malum dul kalmıştı. Esirler mücahitler arasında bölüştürüldüğü zaman Hazreti Cüveydiye sabit bin Kays ile amcasının oğlunun hissesine düşmüştü. Hz. Cüveyriye'nin kendine ait bir itibarı var işte mal mülkü de var ne kadar elden gitse de bir şekilde kendi bedelini ödeyerek azat olmayı istedi dedi ki ben size bunun bedelini vereyim Sabit Bin Kaysa gelerek dedi ki ben size şu kadar bedel versem beni azat eder misiniz dediler ki ederiz buna o zamanki lisanla veya fıkıh istilahında istilahatında bunun ismi kesişme dolayısıyla ben bu fidyeyi öderim diyor ve tayin edilen fidyeyi ödediği takdirde hürriyetine kavuşacak oluşu da karara bağlanıyor fakat fidye ödeyecek miktarı tamamını bulamıyor imkanı da yok bu sebeple yine peygamber efendimiz kavminin efendisi olduğu için bir şekilde bu hususta kendisine yardım edeceğini düşünerek, geliyor İki Cihan Serveri Efendimiz'e, fidye-i ödenmesi hususunda yardım istiyor. İki Cihan Serveri Efendimiz, sana bundan daha hayırlı olan yok mudur? Yani senin için bundan daha hayırlısını düşünmez misin? diyerek ona mukabelede bulunuyor. Beklenmedik bir soruya muhatap olan, Hz. Cüveyriye birden şaşırdığı için hürriyetine kavuşmaktan hani öyle ya, hürriyetine kavuşmaktan daha ne olabilir ki? Ee, veya işte hürriyetine kavuşacak tekrar vatanına dönecek. Tereddütten sonra diyor ki ya Resulallah hakkımda yapacağınız bundan daha hayırlı bir şey var mı? Nedir? Ben de bileyim diye sorduğunda iki cihan serveri efendimiz senin fidye-i ödemem ve ayrıca seni zevceliğe kabul etmemdir buyuruyor Hz. Cübeyri'ye e, hiç beklenmeyen kendisi tarafından hiç beklenilmeyen bu teklif karşısında e, esaretten kurtulduğu gibi büyük bir şerefe de nail olacağı için bir an e, şey yapıyor çok duygulanıyor mütehasis oluyor ve Peygamber Efendimiz'in yurtlarına varmadan birkaç gün önceki rüyasını da hatırlıyor. Zira Cüveyriye annemiz e, henüz Beni Mustarik gazası o e, gaza zuhur etmeden evvel, savaş olmadan evvel, iki Cihan Server Efendimiz oraya gelmeden evvel bir rüya görüyor. Ay rüyasında yani Mehtap Medine'den sanki yürüyüp gömleğine kadar geliyor ve o şekilde gömleğinde kayboluyor o gördüğü rüyanın çok tesirinde kalıyor ama ancak bu hadise vuku bulduğunda e, anlıyor ki o rüyada gördüğü ay iki cihan serveri efendimizle olan beraberlikleri ve bu izdivaç teklifi ve bunun üzerine hemen e, iki cihan serveri efendimize ya Resulallah eğer beni bu şerefe nail ederseniz şüphesiz benim için bundan daha hayırlı bir devlet ve saadet olamaz. Diyerek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu teklifini kabul ediyor. Hazreti Cüveyriye'nin babası Haris bin Ebi da o sırada kızını kurtarmak için yanına develer alarak Medine'ye doğru yola çıkmış. Akik Vadisi'ne varınca develerini de bir yere saklamış. Hani kıyamadığı için ikisini, iki tane devesini vadide iki dağ arasında kuytu bir yere saklıyor. Şimdi bunu görürler elimden almaya kalkarlar. Çok kıymetli develer demek ki. Ben gideyim diyor Medine'de kızımın fidye parasını vereyim. Bu develeri de göstermeyeyim. Çünkü bu develeri gösterirsem muhakkak talep ederler bunu. Hem parayı veririm hem develeri veririm. İyisi mi fidye inecatı götüreyim, kızımı alayım. Sonra da bu develeri sakladığım yere gelerek kızımla beraber giderim diyor. Öyle düşünüyor. Ve bunun üzerine develerini oraya saklıyor. Peygamber Efendimizin yanına geliyor. Diyor ki, Kızımı esir almışsınız. Şunlar onun fidye-i necatıdır. Parasını getirdim. Resulü Kibriya Efendimiz, böyle konuşurken, birden Haris bin Ebedirar'a diyor ki, Akik Vadisi'nde filan dağlar arasında filan kuytuya saklamış olduğun iki deveyi neden getirmedin? Diyerek bir mucizeyi peygamberi olarak Haris bin Ebi'dirar'a hitap edince, Haris bin Ebi'dirar şaşırıyor, bocalıyor ve çünkü kendisi de biliyor ki, kendinden başka bir kişinin göreceği yer değil, gizlice yaptığı bir plan, o halde işte nazar Muhammediye'ye masar oluyor ve derhal ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Muhakkak sen de Allah'ın Resulüsün. Vallahi yaptığımı Allah'tan başka kimse bilmiyordu diyerek Müslüman oluyor. Onunla birlikte iki oğlu ve kavminden yanında bulunanlar da orada Müslüman oluveriyorlar. İki cihan serbere efendimizin bu mucizesi ve onlara muhabbetle nazarı vesilesiyle Müslüman oluyorlar. resul Ekrem efendimiz Sabit bin Kaysa haber gönderip durumu kendisine arz etti. Arz etti diyoruz ama haber verdi demek daha uygun olacaktır. Çünkü arz yukarıya yapılan bir muameledir. Hazreti Cübeyri'ye iyi kendisinden istedi ben fidi necatını vereceğim. Yani ben Allah'ın resulüyüm. Sizlerin aminizim, bana Cüveydiye'yi ver demedi. Yine hakka ve hukuka riayet ederek fidi necatını verdi. Cüveydiye'yi kendisinden istedi. Sabit bin Kays da hiç tereddüt etmeden, tereddüt göstermeden babam anam sana feda olsun ya Resulallah. Onu sana bağışladım dedi. Fakat yine de Resulullah Efendimiz fidi necatını ödedi. Hazreti Cüveyriye'yi babasına teslim etti. Babasına teslim ettikten sonra aynı usule uygun şekliyle Haris bin Ebedirar'dan kızını istedi. Hazreti Cüveydiye validemizi e, nikahı teklif etmişti, izdivacını teklif etmişti. Lakin yine usule uygun olarak babasından da e, kızını istedi. İki Cihan Serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 400 dirhem mihir vererek Hazreti Cuveydiye'yi zevceliye aldı. Bakınız burada bir güzel hadise daha vardır. Resulü Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Cuveydiye annemizle ıı, izdivac edince zevceliye Hazreti Cuveydiye'yi alınca Asab-ı Kiram da Allah Resulünün arkadaşları da Resulullah'ın zevcesinin akraba ve yakınları, hısımları artık esir kalmamalı diyerek kendilerindeki Cüveyriye annemizin akrabalarını, hısımlarını veyahut kabilesinden olan insanları da birer birer azat ettiler. Azat olduğunuz dediler. Çünkü artık sizin aileniz, sizin akrabanız, kabilenizdeki bulunan hanım Allah Resulü'nün hanımı olmuştur. Bizim annemiz olmuştur sizlerin böyle kalmasına bizler razı değiliz diyerek yüze yakın hatta yüzden daha fazla hanım bu vesileyle azat olmuştur. Bunun için Cenabı Ayşe validemiz der ki ben kavmi için Cüveyriyeden daha hayırlı daha mübarek bir kadın bilmiyorum. Gerçekten de Hazreti Cüveyriye hem kendisi fidye-i bizzat Allah Resul tarafından ödenmiş hem Resulullah Efendimiz'e zevci olmuş, hem de kendisi vesilesiyle yüzlerce insan veya yüze yakın insan ne yapmıştır? Kölelikten kurtulmuştur. Bunun bir başka yönü de var. İki cihan serveri Efendimiz'in bu şekilde iade-i itibar yapması, daha doğrusu onlara itibar etmesi, Allah Resulü'nün itibarıyla itibar bulmaları hasebiyle, Beni Mustelik kavminden Birçok insan bu mürüvvete, bu güzelliğe hayran kaldılar ve kavminden birçok insan Müslüman oldu. Evet, Hazreti Cübeyli'nin asıl adı Berre. İki cihan server Efendimiz evlenirken Cübeyli'ye ismini veriyorlar. Bunu da bir e, detay olarak, önemli bir detay olarak aktaralım. Cübeyli'ye, cariye kelimesinin musaggarı yani küçültülmüş şeklidir hanımcık manasına gelir. Küçük hanım manasına gelen bir sözdür. Hazreti Cübeyli'ye son derece ittika sahibi, yoksullara, fakirlere karşı son derece şefkatli, merhametli davrandığını, böyle bir ahlaka sahip olduğunu da, hayatındaki menkıbelerden, onun faziletini anlatan eserlerden, hadis kitaplarından öğrenmekteyiz. Hatta bir gün, Resul-ü Kibriya Efendimiz yanında yiyecek bir şey var mı diye sormuşlar. Hazreti Cübeyriye de hayır ya Resulallah yanımda yiyecek bir şey yok. Sadece bir davar kemiği gibi bir şey vardı. Onu da kadın azatlığımız olan kişi geldi. Verecek sadaka olarak bir şey bulamadım. Onu da ona verdim. Diyerek cömertliğinin ne derecede İslam'ın güzelliğine Allah Resulü'nün zevceliğine muvafık ve mutabuk olduğunu gösteren bir hadis-i şerifi de bir efendim hadis kitabında geçen menkıbesini de nakletmiş olalım. Cenab-ı Cüveyriye annemiz hicretin e, 57. yılında e, vefat etmişlerdir, irtihar etmişlerdir. Malum Baki kabristanlığında Medine-i Münevvere'de Baki kabristanlığında Allah Resulü'nün torunları Hanımları aile halkına ait olan hususi bir yer vardır Cüveyriye annemiz buradaki yerinde metfundur Cenab-ı Hak inşallah Gerek annelerimiz vasıtasıyla Gerek ashab-ı kiram efendilerimiz vesilesiyle Gerek salatu selamlarımızın nuruyla vesilesiyle Allah Resulü'nün nazarı iltifatına Mazhar olmayı bizlere ihsan eylesin Muhabbetimizi ziyade eylesin Muhabbet bağında Yapmaya gayret ettiğimiz Şu sohbeti Razı olduğu sohbetler Meyanına ilhak ile müstecap eylesin Allahümme salli ve sallim Ve barik ala Eşref ve es'adi nuri cemi ve enbiya İben mürselin Velhamdülillahi rabbil alemin